Güzel Allah'ı, Şeytan'ı Raziyye. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi Alameen. Ve Alaaqibatul Muttaqeen. Ve Aduan İlla Al Zalimin. Salat ve Selam olsun Hamdolsun ki iman gibi bir nimeti bizlere bahşetti. O iman gibi bir nimeti vermeseydi, belki biz de bugün birçoklarının yaptığı gibi farklı sevdaların, farklı yolların peşinde olacaktık. O Rabbimize hamdolsun ki bizi böyle bir yöne, böyle bir güzelliğe sevkeyledi. Onun Resulüne, Habibine, Nebisine salat ve selam olsun, salat ve selam olsun ona ki o hayatımızın yegane rehberidir, önderidir, bize hayata dair birçok şeyi talim eden muallimi ekberdir, bize doğru yolda doğru bir biçimde nasıl yürünür onu gösteren en ideal örnektir. Kur'an'ın ifadesiyle. ...siracen münirdir, aydınlatan bir kandildir, mübeşşirdir, müjdeleyendir, nezirdir, korkutandır, daidir, Allah'a davet edendir. Ve daha neler nelerdir, o Peygamber'e salat ve selam olsun. Selam olsun o Peygamber'in ellerinde yetişen Ebu Bekir'e... Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, Zübeyre, Talha'ya, Hatice'ye, Ayşeye Nesibe'ye ve adını sayamadığım on bin ashab-ı kiram efendilerimize. Her biri için biz radıyallahu anhu radıyallahu anha deriz hepsini beraber radıyallahu anhum ecmain diye anırız. Yine selam olsun bir ayağı asr-ı saadet ikliminde bir ayağı hemen arkasından gelen nesilde olan Hasan'a, Hüseyin'e, Zeynep'e, Ümmü Gülsüm'e. Yine selam olsun bu sene anlamaya çalışacağımız İmam Zeynel Abidine, Muhammed Bakır'a, Caferi Sadık'a, İmam Rıza'ya, İmam Musa Kazım'a, İmam Muhammed Hadi'ye, Muhammed Taki'ye, Muhammed Mehdi'ye, ehlibeytin Beyt'in o güzel silsilesine. Selam olsun onlara ve onların yolunda yürümeye çalışan sizlere. Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun, aramızda selamı yaysın. Selamda darus selam da olan cennetin kapılarını açsın bizlere inşallah. Zordur biliyorsunuz ilk dersler benim için. Ne anlatacağım diye götürür getirir dururum zihnimde. Şu ana kadar bile tam karar vermiş değil. Öyle bir halde huzurunuzdayım. Allah artık ne söyletecekse onu söyleyeceğim. Buralara biz asr-ı saadet ikliminden nasiplenmek için geliyoruz. O iklimden nasıl nasiplenilebilir, neler yapılabilir konusunda Asr-ı Saadet dünyasını çok iyi tanıyan Tabi'in imamlarından birinin bir sözünü aktaracağım sizlere Adını dediğim zaman kim olduğunu bileceksiniz O büyük insan Mesruk bin Ecda'dır Mesruk çalınmış demektir Bir dönem çalınmıştır da eşkıyalar tarafından Adı öyle kalmıştır. Hazreti Ömer ecda olan babasının adını değiştirmiştir ama öyle de meşhur olmuştur. Ayşe anamızın en gözde talebelerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe asr-ı saadetin fakihe hanımlarından, müştehide hanımlarından biridir. Sadece tabiine değil sahabeye de hocalık yapmış biridir. Nice sahabi, ...yanlışını onda doğrultmuş, onda düzeltmiştir. Ebu Hureyre şöyle bir adım atınca aman dur demiş, ona bir ayar çekmiş. Abdullah İbni Abbas bir gün farklı bir şey söyleyince aman dur demiş, ona bir ayar çekmiş. Abdullah İbni Ömer bazen hissiyatı coşmuştur, bir şeyler yapmıştır. Aman dur demiş, ona ayar çekmiştir. Yani sadece... Tabi'in nesine değil asr-ı saadetin yetiştirdiği ve adını andığım anmadığım onlarca büyük insana da bu manada rehberlik ve önderlik yapmıştır. İşte o tabi'in neslinin bahtiyarlarından bir tanesi Mesruk bin Ecda, Ayşe anamızın en gözde talebelerinden biri. Aralarında inanılmaz derecede bir muhabbet var. Öyle ki yıllar sonra... İmam Mesrukun bir kızı olur da hiç düşünmeden adına Ayşe'dir. Künyesi de Ebu Ayşe olur ve artık Mesruk bin Ejda tarihte o künyesiyle, Ebu Ayşe künyesiyle bilinir. O zat onlarca sahabiyi görmüş biri, asr-ı saadet'in iklimini çok iyi tanımış biri. Ayşe anamızın yanında ilim tahsil ederken o gün yaşayan sahabilerin de ilim sofralarında bulunan ve nasiplenmeye çalışan biri. O zat, ashab-ı kiramı çok iyi tanıdığı için bize onları tasvir ediyor. Bize onları çok farklı bir biçimde anlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz İmam Mesruk? Sahabe neslinin misali şuna benzer. Susuzluktan sinesi çatlayan toprağa, Yağmur yağar da o yağmuru o suyu özleyen toprak emer de emer öyle emer ki o suyu artık su alacak damarı kalmaz kendisi suya doyduktan sonra da yağan o yağmur o toprağın üzerinde kalır kalan suyun miktarı ne kadarsa artık o sudan ''Bir canlı, on canlı, yüz canlı, hatta bazılarına dağıtsalar bütün alemi doyuracak kadar su kalır.'' Anladınız değil mi bu sözü? Biraz daha açalım, anlamaya çalışalım. Aslında Mesruk bin Ecda'nın söylediği bu sözde üç mesaj var. Birincisi şu, Saadet asrının o güzide insanları, Kendileri doymadan doyurmaya kalkmazlar. Ben bunu anladım. Siz başka bir şey anladıysanız sonra bana söyleyin sizin anladıklarınızı da anlamaya çalışalım. Kendileri doymadan doyurmaya kalkmazlar. Önce vahyin yağan yağmuru o vahyin pratik anlamda karşılığı olan sünneti seniye onların üzerlerine yağdığı zaman Onların damarlarına onların yüreklerine öyle bir geçer ki artık onlar dolarlar. Doldukları içinde onun üzerine artık yağan yağmur dışta kalır. O önce çekmiştir alacağını almıştır üstündeki de başkalarına kalmıştır. Onun için onlar doymadan doyurmazlar. İkinci mesaj. Asr-ı saadet dünyasında yaşayan her sahabi, Yağan yağmurdan aynı oranda nasiplenmez. Allah aşkına şimdi siz, Hazreti Ali'nin nasibini başka bir sahabiyle nasıl kıyas edebilirsiniz? Doğrudur. O da aleyhissalatü vesselam Efendimizle 23 yıl kaldı. Hazreti Ali gibi o halkaya ilk yıllarda giren ve adları şu anda bilinen, Yüzün üzerinde sahabi ilk yılın Müslümanlarını bahsediyoruz. Ve 23 yıl boyunca ve vesselam efendimizle beraber kalan hangi sahabi olursa olsun. Kıyasını yaptığınız zaman Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin yeri hep başkadır. Onlar o saadet iklimine, o nübüvvetin bahçesine, Öyle kaplarla giderlerdi ki öyle anlayalım dolu dolu çıkarlardı oradan ve onlar öyle bir içerlerdi ki o suyu içselleştirdikleri içinde alem onların üzerinden çok farklı bir biçimde onlardan nasiplenirdi. Bu sözün bize vereceği ikinci mesaj, üçüncü mesaj bize dönük herkes de aynı oranda nasiplenmez. Kimisi vardır aynen sahabenin içlerinde var olanlar gibi bir miktar alabilir. Kimisi vardır aldığı oran daha fazladır. Kimisi vardır ondan aldığı nasip çok çok ötelerdedir. Kimisi vardır biraz daha aşağıdadır. Biz saadet asrına talip olan talebeler olarak Duamız o olsun ben o duayı yapayım siz çok gönülden bir amin deyin. Allah nasibimizi çoğalsın. Amin. Nasibimizi ali eylesin. Amin. Nasibimiz ne kadar çoğalırsa ne kadar o insanlarla hemhal olabilirsek. Ne kadar o insanları hayatımızın önderi ve rehberi kılarsak. Bugünün dünyasında daha fazla nasipleneceğiz. Daha farklı bir biçimde. Kulluk iklimine, kulluk atmosferine doğru yürüyeceğiz. Mevla hepimize bunu nasip eylesin. Amin. Geçen dönemin ilk dersinde hatırlarsanız Ehli Beyt'in azığı gözyaşı demiştik. Gözyaşı gerçekten Ehli Beyt'in evinden hiç eksilmeyen bir şeydi. O evin imamı olan ve vesselam Efendimiz yaşarmayan gözden, ürpermeyen kalpten Allah'a sığınırım demişti. O evin imamı olan Ali selam ve selam efendimizin 23 yıl boyunca gözündeki yaş hiç kurumamıştı. İki sevinci Allah ona hiç yaşatmamıştı. sevinecek bir şey olmuş, gülecek hemen arkasından bir şey gelmiş. Ben hüzünlerin peygamberiyim diyen Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hüznünü arttırmıştı. Ehli Beytin hanesinin anası Fatıma anamız. Beş yaşında babası nübüvvetin hırkasını giymişti. Beş yaşında küçücük bir kız iken binti ebiha olmuştu. Babasının kızı olmuş risalet davasının yükünü taşımaya başlamıştı. Çok değil üç beş sene sonra... Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anneleri Hatice validemizin vefatından sonra Fatma'ya biçtiği rol Ümmü Ebiha idi. Babasının anası idi. Hani onun anası Hazreti Hatice Risalet davasının annesiydi ya Allah o anneyi çekince o işte on küsür yaşındaki bir kız olan Fatma'nın omuzlarında kalmıştı. Sonra Ehlibeyt'in hanesine girip Ali'ye hanım olunca da gözyaşı Fatma'nın gözlerindeydi. Ehlibeyt'e anne olup Hasan'ı Hüseyin'i Zeynep'i Ümmü Gülsüm'ü doğurunca da gözyaşı ondan hiç eksilmedi. Hatırlayın Hazreti Ali'nin sözünü gözyaşı mümin kulun gözüne çektiği sürmedir diyordu. Onu söyleyen Hazreti Ali'nin gözünden hiç yaş eksilmiş miydi hiç 10 yaşında Risaletin yollarını yürümeye başladı ağladı 23 yaşında hicret gecesi Resulullah'ın yatağına kalkmak için değil ölmek için yattı ağladı Bedir'de Übeyde İbni Haris amcasının oğlu kaybetti ağladı Uhud'da Resulullah'ın o halini gördü ağladı bir ömür ağlayarak geçirdi. Hele onun hiç gözlerinin kurumadığı zamanlar vardı ki cemel geceleri öyleydi sıffın geceleri öyleydi nehveran geceleri öyleydi. Hazreti Ali'nin gözünden hiç yaş eksilmedi. Hazreti Hasan'ın gözünden eksildi mi? Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu benim oğlum seyyiddir, efendidir dediği o güzide insan hep ağladı. Hilafete geçti altı ay hilafetin o ağır yükünü omuzlarında taşıdı ağladı. Ümmet arasında selamet olsun vahdet olsun diye hakkından feragat etti. Hakkını verdi yine ağladı. Hanımı cade zehirledi yatağa düşürdü ağladı. Bana Hüseyin'i çağırın dedi son anları son demleri Hüseyin'e aman ha benim intikamımı almak için bir şey yapma deyip ağlayarak bu dünyadan çekip gitti. Ya Hazreti Hüseyin o ağlamanın da bir şerefi olduğunu Kerbela'nın meydanında hepimizi öğretti değil mi? Öyle bir gözyaşları vardı ki Hüseyin'in Kerbela'nın meydanında kanını akıtırken Kanıyla birlikte gözyaşını da akıtıyordu. O cehaletle kaplanan yüreklere ki diriltme adına bir vesile olsun. Bu dönem göreceğiz. İmam Zeynel Abidinden açacağım sözü. Her imama geldiğimizde göreceğiz ki onların gözyaşları nübüvvetin bir verasetidir. Bu cümlenin altını ne olur çizin. Onların gözyaşları nübüvvetin bir verasetidir nesilden nesile aktarılan bir şey bugün bugün bu ilk derste neyi anlatayım neyi yap, anlatmayayım diye zihnimde götürüp getirirken eğer söz beni o noktaya sevk ederse dedim ki öyle bir şeyi anlatayım ki ben benim yoldaşlarıma Ehli beyti sahabeyi benimle beraber tanımak isteyen şu gizli kardeşlerime... ...gözyaşıyla beraber ehli beytin hanesinden hiç eksilmeyen bir şey olsun. Öyle bir şey anlatayım ki bugün en başta anlatabileceğimiz bir mesele olsun. Öyle bir şey anlatayım ki imanın ikiz kardeşi olsun. Ya imanı anlatmam gerekecek ya onu... İmanla ayrılmayan bir şey olsun. Öyle bir şey anlatayım ki. Alem peygamberin ikliminden 250 sene ayrılmasına rağmen. 250 yıllık süreç içerisinde o ehli beytin silsilesinden. Hep o imanın ikiz kardeşini öğrenmiş olsun. Neyi anlatacağımı anladınız değil mi? ve vesselam efendimizin. Müminin miracı dediği gözümün nuru dediği dinin direği dediği kabrin ilk sorgusu hesabın ilk sorgusu dediği namazı gözyaşıyla beraber ehli beytin hanesinden eksilmeyen namazı anlatayım dedim. İyi mi yaptım kötü mü yaptım siz karar verin. Ama varsa bundan daha önemli bir mesele söyleyin onu konuşalım. Namaz meselesi o kadar önemli ve bugünün dünyasında Müslümanlar olarak halen bizim hayatlarımızda o kadar dışarıda bir mesele ki o mesele ne kadar anlaşılmak istense ne kadar bu mesele üzerinde yoğunlaşılsa yine de az olacak olacaktır. O halde gelin biz bugün ehli ve namaz diyelim ya da şöyle değiştireyim başlığı. Nebevi veraset ve namaz diyeyim hani dedim ya gözyaşı nebevi veraset onun yerine gözyaşını kaldırıp namazı koyalım ve namazın ehli beyt mektebinde ehli beytin o güzide insanlarında nerede durduğunu beraberce anlamaya çalışalım. İşi biraz öncesinden başlatayım miladi 610 bir kadir gecesi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin vahye muhatap olduğu o gece biliyorsunuz o geceyi. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın yaşadığı şoku da biliyorsunuz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Cebrail'i karşısında gördüğü zaman aman ben seni bekliyordum falan demedi. Efendimiz büyük bir şok yaşadı. Ayetler ona ilka edildiği zaman okunduğu zaman da o şok devam etti. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hira'dan çıktığı zaman büyük bir korku içerisinde titriyordu. Titriye titriye Hatice anamızın kollarına kendini attı. Dilinde de zemmiluni, zemmiluni sözü vardı. Beni örtün, beni örtün diyordu. Hatice anamız hiçbir söze itiraz etmeyen ana sana ne oldu başına ne geldi bunları demeden anında üstünü örtecek. Ve Efendimizin başında kendisine biraz gelmesini bekleyecekti. Ali ve vesselam efendimiz kendisine gelince başından geçenleri anlattığı zaman Hatice anamızın ne dediğini biliyorsunuz. Ali ve vesselam efendimiz Hatice anamızın o sözleriyle biraz teskin olunca Hatice anamız ilk mümin olarak o halkaya dahil olacaktı. Ve eğer bana müsaade edersen Amcamın oğlu Varaka'ya gidip bu hali anlatayım diyecekti. Daha Efendimiz Varaka'ya gitmemiş. Biz pazartesi sabahından bahsediyoruz. Varacak Hatice anamız anlatacak Varaka'ya. Varaka söyleyecek sözü söyleyecek. O sözleri alıp tekrardan gelecek Efendimiz'e. O günün öğle vakti Efendimiz Varaka ile görüşecek. Başından geçenleri bir kez de Varaka'ya anlatacak. 80'lere merdiven dayamış bir din alimi Varaka o günler süryanice olan İncil nushalarını Arapçaya tercüme edecek kadar da geçmiş vahiyleri geçmiş kitapları bilen biri Varaka İbni Nevfel. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan o sözleri duyunca heyecanlanacak gençleşecek tabirca ise Şöyle bir ayağa kalkacak iki rivayet var ilk sözüyle alakalı. Kudüs Kuddüs diyecek ya da subuh subuh diyecek. Sonra da diyecek ki ey Muhammed ey amcamın oğlu. Vallahi sana gelen melek daha önce Musa'ya ve İsa'ya gelen namusu ekberle aynıdır. Sen Allah'ın gönderdiği son elçisin unutma kavmin seni yalanlayacak seni bu topraklardan sürüp çıkarmak isteyecek hatta seni öldürmek için imkanlarını seferber edecek ah ah diye bir inleyecek keşke o günler yaşasam da senin arkanda seni tasdik eden biri olsam bu son cümle varakanın imanıdır aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanıyla. Bu sözlerin efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında efendimize nasıl bir yük yüklediğini tahayyül edebiliyor musunuz? Efendimiz neyi düşünüyor? Yaşı 40 o günlerde 40 yaşına kadar kavmiyle en ufak bir sorunu olmamış. Hiç böyle bir şey yok. Onunla ticaret yapan memnun onunla akrabalık yapan memnun onunla hısımlık bağları kuran memnun hatta daha yaşları küçük olmasına rağmen amcası Ebu Leheb Muhammed'in iki kızı onun ifadesiyle Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü iki oğlu Utbe ve Uteybe'ye istememiş miydi? Herkes ondan memnun ve Efendimiz 40 yıllık hayatını zihninde götürüp getiriyor. Ben ne yapacağım ki birden bire bunlar bana düşman olacaklar, birden bire o kavim beni yalanlayacak, yetmeyecek, beni bu topraklardan sürüp çıkarmak isteyecek, yetmeyecek, beni öldürmek için imkanları seferber edecek. ve vesselam efendimizin yüreğinde o fırtınalar şöyle gidip geliyor. Ne yapacağını bilmiyor efendimiz o anda ve orada varakanın o konuşmasının arkasından Efendimiz eve dönüp geliyor ertesi sabah günlerden salıdır sabah saatlerine kadar Efendimiz aleyhissalatü vesselam varakanın o söylediklerini düşünüp duruyor. Yüreğinde müthiş bir sıkıntı var öyle bir Halde ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o hali ancak Rabbul Alemin olan Allah başka bir hale dönüştürebilir. O hali sahil selamete götürecek bir şey lazım Efendimiz'e. Salı sabahı Cebrail geliyor. Hadi ya Muhammed diyor. Efendimiz'i alıyor. Mekke'nin dışında Ebu Dub vadisi denen yere götürüyor ayağını vuruyor Cebrail bir su fışkırıyor İzle beni diyor Efendimizin gözleri Cebrail'de güzelce bir abdest alıyor İzle beni diyor iki rekat namaz kılıyor hadi aynısını yap deyip ve vesselam Efendimizin gündemine hayatına namazı koyuyor abdestle beraber Efendimiz o namazı kılar kılmaz o namazı İkame eder etmez o fırtınalar bambaşka bir hale dönüşüyor. Nereden anlıyoruz bunu? Eve gelir gelmez Hatice anamıza anlattığı ve namazı anlatırken de içinden geçirdiği dilinden söylediği o cümleler üzerinden anlıyoruz. O anda Rabbi, Rabbi ile konuşma anlamına gelen namaz gözümün nuru diye sonra ifade edilecekti ya. Hayatına nasıl girdiğinin en önemli işareti ilk gün nübüvvetin o günlerinde namazla tanışmasıdır. Hatice anamız o ilk olmayı yine başkalarına kaptırmayacak ve Efendimizin arkasında ilk namaz kılan olacak. Onlar namaz kılıyorlar. Onları dışarıdan izleyen bir göz var. O göz kimin gözleri? 10 yaşındaki Ali'nin gözleri. Ali namazı biliyor namaz bilinen bir ibadet. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bölgeye giren bir şey değil. Salat dediğimiz şey ki Maun suresinde zem edilen salat da o salattır. İbrahim aleyhisselamdan beridir salat biliniyor. Ama Mekke müşrikleri Mekke cahil toplumu her şeyi tahrif ettikleri gibi Hazreti İbrahim'in namazını da tahrif etmişler o gün Mekke müşriklerinin kıldığı namazda ya da yaptığı salatta ruku yok secde yok hepsinden öte ruh yok. 10 yaşında Ali şimdi karşısında 40 yaşında o güne kadar Muhammed dediği amcasının oğlu aleyhissalatü vesselam efendimiz 55 yaşında Hatice anamız. Onların yaptığı o ibadeti hayran hayran izliyor. Sonra ne oluyor? Ne olacak? Ali o halkanın ikinci mümini oluyor. Hatice Ana'dan sonra oraya giren odur. O Müslüman olma hadisesini biliyorsunuz bizim asıl meselemiz o değil. Hazreti Ali'nin hayatına 10 yaşında girdi namaz. 63 yaşında kufe'de. Günlerden Ramazanın 17'si Cuma sabah namazına yürürken Ali bakın dikkat edin namazla başladı namazla bitiriyor sabah namazına yürürken Ali Abdurrahman İbni Mülcem isimli o cahil taasupkar ne yaptığını bilmeyen zalim adamın kılıcının muhatabı olacak Ali diyeceğiz karşısına şunu yazacağız 53 yıl namaz kılan bir insan var mı böyle bir şey varmış demek hele gelin beraberce bir Medine'ye gidelim başka bir tablo açayım ben size Medine'nin ilk günleri hicretin 3. ya da 4. yılı 50 metrekarelik bir ev düşünün Allah aşkına kaynaklar öyle söylüyor Önünde bir hol var ve bir oda Kerpit, kerpiçten kiremitten yapılmış duvarlar üstü hurma lifleriyle örülmüş bir ev. Evin 26-27 yaşlarında bir beyi adı Ali hanımı Fatıma ve onların çocukları o gün Hasan var Hüseyin var sonraları gelecek. Otururlarken o evde birden Bilal'in sesi duyuluyor. Bilal'in sesi duyulur duyulmaz. Hazreti Fatma'nın rivayet ettiği daha sonra Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in bize naklettiği bir tabloyu aktarıyorum size. Birden Hazreti Ali ayağa kalkacak. Medine'nin o sıcağında ter kan içinde soğuk terler dökmeye başlayacak. Soracak ya Hasan ya Hüseyin. Nedir bu hal baba? Diyecek ki Hazreti Ali duydunuz mu dışarıdaki sesi? Allah beni huzuruna çağırıyor. Ben huzura kabul edileceğim mi edilmeyeceğim mi bilmiyorum. Ama Allah beni huzuruna çağırıyor. Allah'ın huzuruna ben nasıl bu halde gidebilirim? Nasıl o ruh halimi değiştirmeden elimi kolumu sallaya sallaya gidebilirim? Bu sözler bize çok şeyler söylemeli. Hazreti Ali'nin dünyasında namazın nerede durduğuna dair çok şeyler söylemeli. Ve o gün babalarından onu gören Hasan ve Hüseyin arkalarından gelen o kutlu nesil. Hicri 250'dir Muhammed Mehdi'nin vefatı ya da ortadan kaybolması detaylarını anlatacağız sonra. 250 yıllık o süreç içerisinde. Bugün Ehli Beyt İmamı diyerek bildiğimiz hangi imamın hayat defterine varırsanız varın şu cümleyi göreceksiniz. Onlar abdest ile titreyen namaz ile ağlayan bir nesil. Bir daha diyeyim bu cümleyi. Abdest ile titreyen namaz ile ağlayan bir nesil. Hepsinde aynı şeyi görürsünüz. Hepsinde Hazreti Hasan'ı anlattım geçen dönem size hatırlayın onun dünyasında namazın nerede durduğunu Hazret Hüseyin'i anlattım size hayatının o safhalarını şöyle bir gözden geçirin yeniden hatırlayın sonra işi Kerbena'nın meydanına getirin Hicri 61 günlerden Muharrem'in onu cuma sabah namazını kendi ehline kıldırdı o tabloyu hatırlayın o günün cuma vaktinde cuma namazı kılamayacak ama öğle namazını etrafında kalan bir avuç insana selatul haf olarak korku namazı olarak kıldırdığı anda bile nasıl namaz namaz diye titrediğini hatırlayın. Daha da ötesini hatırlatayım mı size? Su yok içmek için abdest almaya da su bulamayan o insanlar namazlarını nasıl kıldılar? Teyemmüm yaparak. Ehli Beyt'in imamlarından bahsediyoruz. Hazreti Hüseyin'den bahsediyoruz. Bize verdiği mesaj budur. Ya bu dönem anlatacağımız İmam Zeynel Abid'in. İmam Zeynel Abid'in asıl ismi Ali'dir biliyorsunuz değil mi? Ali İbni Hüseyin İbni Ali. Ali'nin torunu Ali yani. O Zeynel Abid'in lakabını ne için aldı? Anlamı şu abitlerin süsü zineti. ya da siz onu şöyle anlayın abitlerin en süslüsü onlarca lakabı vardır hayatına müracaat ettiğimizde göreceğiz. Bir tanesi de şudur seccat ne demek seccat çok secde eden İmam Zeynel Abidinden bahsediyoruz Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali İbni Hüseyin'den bahsediyoruz. Onun bir halini anlatıyor bize. Tavus İbni Keysan tabinin en meşhur imamlarından biridir. Bugün hangi tefsir kitabına, hangi kıraat kitabına, hangi fıkıh kitabına müracaat etseniz Tavus İbni Keysan'ın ismine rastlarsınız. Vardım diyor Kabe'ye yaptım ibadetimi, tavafımı. Çekildim bir kenara Kabe'yi seyrediyorum. Baktım birisi geldi beyaz elbiseler içerisinde. Yüzü bana dönük olduğu için kim olduğunu göremedim. Hicri İsmail'in içerisine girdi. iki rekat namaz kıldı. Vallahi aynen sahabenin namazı gibiydi. Yeminle söylüyor Tavus İbni Kehsan. Sonra durdu. Açtı ellerini. Öyle bir dua etti ki ben dedim kim bu? Acaba hangi sahabi ancak bir sahabi bunu yapabilir. Acaba kim o namazı kılıp arkasından o vecd haliyle duayı yapan zat. Merak ettim diyor. Hemen vardım eğildim baktım. Meğer peygamberin çocuğu Zeynel Abidin'miş. Tabi'in nesli böyle isimlendiriyor onları. Peygamberin çocuğu Zeynel Abidin'miş duasını bitirdi ey Ali dedim o gün demek ki halen Zeynel Abidin lakabıyla bilinmiyor ey Ali dedim nedir bu hal bu gözyaşları bu titreme bu akıbet korkusu söyler misin Kur'an'da onlarca ayet Ehli Beyt'ten bahsetmiyor mu onlarca ayet sizin faziletlerinizi söylemiyor mu Söylediğine rağmen nedir bu akibet korkusu? İki söyler misin sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu değil misin? Size şefaat noktasında müjde vermedi mi? O şefaat dedenizden size ulaşmayacak mı? Nedir bu akibet korkusu? Söyler misin sen ehlibet değil misin? Allah her türlü kirden her türlü çirkinlikten sizi koruduğunu sizi pirupak ettiğini Kur'an'da söylemiyor mu? Nedir bu akıbet korkusu? Sildi diyor gözyaşlarını. Döndü bana dedi ki ey tavus gel gel de sana söyleyeyim. Dedemin Resulullah olduğu kesin. Biz onun torunuyuz elhamdülillah. Allah'ın dedeme şefaat yetkisi verdiği de kesin. Ama sen bir alimsin okumuyor musun Kur'an'da o ayeti? Ayet demiyor mu ancak izin verdiklerime şefaat edebilirsin. Şefaat yetkisi var da acaba Rabbul Alemin olan Allah dedem için bana şefaat yetkisi verecek mi? Acaba dedem benim için şefaat edecek mi? Nasıl ben korkmam der akıbetimden onlarca ayetin ehli hakkında indiğini söylüyorsun vallahi doğrudur ama aynı Kur'an sura üflendiği gün ne akrabalık kalır ne tanışıklık demiyor mu o gün ben ne yaparım eğer o bağların hepsi koparsa sen diyorsun ki sen ehli beyt neslindensin onun için korkuya gerek yok Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anamız Fatıma'ya bir gün şunu demedi mi? Ey Fatıma nefsini Allah'tan satın almaya bak. Babam Resulullah'tır diye güvenme. Yarın Allah'ın huzurunda ben de senin için bir şey yapamam. Babam bu sözü Fatıma için dediyse ben nasıl korkmam akıbetimden? Tavus bin Kaysan diyor ki ayaklarımın bağı çözüldü. Sen korkarsan dedik bu halde akıbetinden ya biz ne yapacağız? İmam Zeynel Abidin ve namaz. Sahabenin kokusu geliyor değil mi? Efendimiz Ali vesselam'ın kokusu geliyor değil mi? Mektep aynı mektep. Müfredat aynı müfredat. Muallim aynı muallim nasıl aynı koku gelmez? Aradan asırlar geçse mekanlar değişse ne fark eder? Gelin İmam Zeynel Abidi'nin arkasına Muhammed Bakır'a. El-Bakır El -Bakır, onun lakabıdır. Onun birçok lakabı var. Mesela ona Eşşakir derler çok şükrettiği için. El-Hadi derler hidayet vesilesi olduğu için. El emin derler aynen Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a dendiği gibi. Eşşebih derler. Eşşebih ne demek? Benzeyen demek. O halkada Resulullah'a en fazla benzeyen o olduğu için. Ve ona el bakır ya da asıl tamlamasıyla bakırul ilm derler. İlmi yarıp incelikleri içinden çıkaran anlamında öyle bir özelliği, öyle bir kabiliyeti var. Oğlu Caferi Sadık ona geleceğim o anlatıyor. Bazen kayboluyor. Arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Medine sokaklarında bulamıyoruz. Sona varıyoruz peygamberin mescidine. Bakıyoruz ki Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde oturmuş secde halinde gözyaşı döküyor. Merak ediyoruz babam ne nasıl dua ediyor? Eğiliyoruz dinliyoruz diyor ki ya Rabbi Resulullah'ın hatırına kötülüklerimi iyi diye çevir. Baba sen bu haldeysen biz nasıl oluruz diyoruz. Sonra diyoruz ki baba kayboluyorsun bazen meraklandırıyorsun bizi. Arıyoruz arıyoruz seni bulamıyoruz. Dönüp bana diyor ki oğlum sen beni nerede arayacaksın ben kaybolsam ya kabrin içindeyim ya peygamberin mescidindeyim benim gidecek başka yerim mi var Muhammed Bakır'dan bahsediyorum size peygamber aleyhissalatü vesselamdan kaç yıl sonra gelmiş ama peygamberin havası peygamberin nefesi üzerinden aleme süzülen bir alimden bahsediyorum size Oğlu Cafer-i Sadık, cafer es Sadık, Cafer ismi Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer'den. Hazreti Ali o neslin güzide insanları Ehli Beyt'in diğer mensuplarının isimlerini de yaşatmak için kendi nesillerine koyuyorlar. Sadık nereden? Sadık Sıddıkların sertacından Caferi Sadık ana tarafından Hazreti Ebubekir'in torunudur. Caferi Sadık'ın annesi Kasım'ın kızı, Kasım Muhammed'in oğlu, Muhammed Ebubekir'in oğlu. Hepsine selam olsun. Öyle bir sıdk, öyle bir sadakat ki alem Ebubekir'in kokusunu ondan aldığı için Caferi Sadık diyor. Çok sözleri var. Namaz konusunda bir sözü nedir biliyor musunuz? Namaz bizim kurbanımızdır. Ne demek? Yakınlaşma vesilemizdir. Ebu Basir isimli bir ravi anlatıyor. Rivayete ne olur dikkat edin. Hanımı Ümmü Hümeyde, cafer Sadık'ın hanımı. Ona taziye gitmiş Ebu Basir. Sadık'ın vefatının arkasından. Taziye'yi verdim diyor gözyaşları içerisinde dedi ki gel sana İmam Cafer'in nasıl vefat ettiğini anlatayım. Son gün bize dedi ki ne kadar akrabamız varsa Medine'de hepsini çağırın gelsin. Herkes çağırıldı. Bizimle akrabalık bağı kimde varsa. Herkes geldi onun yatağının başına. Döndü onlara dedi ki. Ey evlatlarım ey akrabalarım biliyorsunuz Allah şefaat yetkisini Resulullah'a ve izin verdiklerine onların kim oldukları hadislerde var ve ehlibeyt imamlarına verdi. Unutmayın bizim şefaatimiz namazı önemsemeyene değildir. Daha ne desin? Bizim şefaatimiz namazı önemsemeyene değildir. Bunu diyerek gitti diyor. Bugün açın bakın Caferi Sadık'ı biz anlatan kitaplara. Diyor ki bütün peygamberlerin Hazreti Ali'den başlayıp babam Muhammed Bakıra kadar Ehlibeyt imamlarının tamamının son vasiyeti namaz olmuştur. Caferi Sadık'ın sözü. Ve kendisi de namaz diyerek gitti bakın. Kendisi de kendi akrabalarına, kendi evlatlarına namazı tavsiye etti. Caferi Sadık ehli beytin o güzide insanı söylediği söz bu. Caferi Sadık'ın arkasından gelen Musa Kazım onun hayatına bakın. Farklı bir şey mi göreceksiniz? Hayır. Hayır onun hayatında da aynı hava aynı tat onun hayatında da yine onun mesajlarının üzerinden sözlerinin üzerinden ehli beytin bu konudaki hassasiyetine dair neler okuyacaksınız neler ne diyorlar biliyor musunuz onun için namaza başlarken öyle titrerdi ki biz namazı bitirmeyeceğini zannederdik onun Allah korkusu bizi korkuturdu. Bu ona şahit olanların sözü. Onun Allah korkusu bizi korkuturdu. Öyle bir hayat vardı ki onun hayatında biz onu anlamaya ve anlatmaya saatler boyu ihtiyaç duysak yine de anlatamayız. Ama ilerleyen derslerde ben size anlatacağım. Onun arkasından gelenlere bakın. Mesela. İmam Rıza'ya. İmam Rıza'nın hayatına devir Abbasi devridir. Efendimiz Aleyhissalat ve selamın arkasından 107 sene geçmiş. Hicri 117'den bahsediyorum bakın size. Devir Abbasi devridir. Halife Harun Reşittir. Aralarında bir sıkıntı olmuş. Zaten Ehlibeyt'in o günkü yönetimle hep aralarında bir sıkıntı vardır. Ayrıntılarına geleceğiz. Harun Reşit Errabi diye bir zindana attırmıştır İmam Rıza'yı. O Errabi diye isimlendirilen zindan sarayın balkonundan görünüyor. Harun Reşit bakıyor ki geceleri bir karartı hareket ediyor. Gündüz o karartının olduğu yere bakıyor bir şey yok. Kaç gece bu tekrar ediyor. Çağırıyor zindan sorumlusunu. Diyor ki şurada böyle bir karartı görüyorum gündüz olunca yok. Ya emir el müminin senin karartı gördüğün o yer İmam rızanın namaz kıldığı yerdir. Sabaha kadar secde halinde rükû halinde dua halinde. Ne diyor biliyor musunuz Harun Reşit? Söylesene biz... Beni Haşim'in ruhbanını atmışız zindana da haberimiz yok. Bunu demiş ama yine de salı vermemiş. İmam Rıza ve hayat. Ve hangi birini söylerseniz hal böyledir. Hayatlarını işlediğimiz zaman göreceğiz. Peki söyler misiniz hal böyleyse eğer? Bugün ben peygamberin yolundayım diyen bir insanın ben ehli beytin takipçisiyim diyen birinin yolum ehli beytin yoludur diyen birinin hayatında namaz nasıl olmalı? Namazsız bir hayat düşünülebilir mi? Eğer bu insanların hayatları böyleyse ilk sözleri namaz olmuş son sözleri namaz olmuşsa Vasiyet hep onun üzerinden intikal etmişse nebevi veraset dediğimiz o veraset iman ve namaz ile taçlanıp nesillerden nesillere aktarılmışsa. Söyler misiniz başka bir söze gerek var mı? Ben hepimize örnek ve teşvik olsun diye bir hadis söyleyeyim ve sözlerimi toparlayayım. İmam Gazali İhyada aktarıyor o hadisi. Hadisin çok fazla şeyine bakamadım ama İmam Gazali'nin aktardığı bir hadis onu da söyledim. Siz onun artık senedine falan bakarsınız. ve vesselam Efendimiz ötelerden haber veriyor. Haşir meydanından o dehşetli andan ki bu tarz hadislerin çok olduğunu biz biliyoruz. Efendimizin beyanında farklı bir biçimde bizlere intikal eden ama orada o hadiste Biraz daha ayrıntı aktarılır nedir efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki o gün yüzler vardır parlayacak yüzler vardır kararacak parlayan yüzler de hep aynı olmayacak melekler o dehşetli anda nefsi nefsi diye kaçıp dolaşan o insanlara bakınca Alınları yıldız gibi parlayanları görecekler. Soracaklar onlara. Ne yaptınız ki Allah size böyle bir ikramda bulundu? Niçin alınlarınızdaki onur o ikramın sebebi ne? Diyecekler ki biz ezanı duyar duymaz hayatımızda ne varsa onu bıraktık abdeste koştuk. Ve namazımızı eda ettik. Allah da namazı eda ettiğimiz için alnımızı onuru koydu. Onlar nurdan adamlar derim ya bazen o nurdan adamlardan olmayı Allah bizlere nasip eylesin. İkinci bir zümreyi anlatıyor Efendimiz aynı tabloda. O ikinci zümre içerisinde de alınları parlayacak olanlar var. Ama yıldız gibi değil dolunay gibi. Dolunay gibi bakanlara farklı bir hava verecek bir hava esecek orada soracak melekler nedir bu hal diyecekler ki biz ezanı duyar duymaz abdest aldık ve cemaate koştuk birisi münferit bir namazdan bahsediyor diğeri cemaatle namazdan bahsediyor. Ezanı duyar duymaz abdest aldık ve cemaate koştuk. Allah da ondan dolayı bize böyle bir ikramda bulundu. Yüzümüzü dolunay gibi parlattı. Üçüncü bir zümreden de bahsediyor. O gün yüzler var güneş gibi parlayacak. Merak edip soracaklar melekler. Siz ne yaptınız ki bu ikrama muhatap oldunuz? Onlar diyecek ki. Biz namaz vakti gelmeden abdestimizi aldık. Namazla hayatımızı tanzim ettik. Koştuk mescitlere boş bırakmadık oraları. Ezanı orada dinledik. Ve öyle yaptığımız için de böyle bir ödülün böyle bir ikramın muhatabı olduk. İster misiniz kıyamet günü yüzlerin karardığı o gün yüzlerin parlayanları parlayacak olan o bahtiyarlardan biri olmayı Allah nasip eylesin Amin. daha da ötesini söylüyor değil mi Efendimiz Bukhari'de Müslim'de geçen hadiste hani o kardeşlerim deyip bizi selamladığı hadisin devamında o gün alınları parlayan abbes izlerinden namaz izlerinden secde izlerinden alınları parlayacak olanlara ve Vesselam Efendimiz kendi elleriyle bir bardak suyu ikram edecek. Böyle bir bahtiyarlığa erme şerefi, böyle bir ödül, böyle bir mükafat. Allah aşkına bu müjdeler dururken duyup da yatan olmak, duyup da duymamazlıktan gelmek ne büyük bir bahsızlık değil mi? Allah, Duyup da uyanlardan etsin. Aynen. Duyup da uyanlardan etmesin inşallah. Aynen. Rabbim o ehli beytin o güzel insanlarının yolunda bizleri yürüsün. Bir dahaki hafta İmam Zeynel Abidin deyip yolumuza devam edeceğiz. Ve ahir da'vane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.